faizden gelen parayı fakire versem, günah işlemiş olur muyum? Bir kişi gerek faizden gelen haram parayı, gerekse başka yollarla elde etmiş olduğu haram parayı ve bu haram paranın günahından kurtulmak için, mutlak surette bu parayı ya fakirlere vermelidir veya Ammen'in kullanmış olduğu yol, köprü, su, kanalizasyon gibi herhangi bir yatırıma verebilir. Bu faizden gelen veya haram yolla elde edilen paraları fakirlere verirken kesinlikle sevap beklememelidir. Aksine bu günahtan nasıl kurtulacağını, nasıl temizleyeceğini düşünmeli ve bunu ihtiyacı olan, gerçekten fakir olan kişilere vererek bu tür günahlardan korunmuş olur. Gerek faiz parası, gerekse haram yollarla elde edilen paralar hiçbir şekilde ibadet haneler olan camilere veya Kur'an kurslarına verilmemelidir. Ancak bunlar sadece ve sadece mücet fakirlere veya ammenin yani bütün insanların kullanmış olduğu yol vesaire gibi kanalizasyon, tuvalet gibi yerlerin yapımına, inşasına harcanmalıdır.